mürşid Kamil Allah bir kulu severse, sevdiğine gönderir, terbiye ettirir, azametine yakışacak şekilde ona edep öğrettirir ve nihayet onu sever. Sana müjdeler olsun. Seni bir mürşide gönderdiyse haberin olsun. Allah seni seviyor demektir. Şahı Nakşibend Hazretleri Kutlu Sesirru